Efendim ama niye böyle? Yani Demek ki bir eksiğimiz var yani. Et parçası kokuşmuşsa dil ne yapsın kardeşim? Kalbe giren mana içini soyup çıkarmışsan mana diye bir şey bırakmadıysan ayet okusan ne çıkar kardeşim? Bana gelmez o gelmeden ağzında yok olur gider. O zaman da dövüşürüz. Geriye dövüşme kalır. Evet. iyi bilin ki işte o et parçası kalptir. Buhari iman bas. Şimdi bu ve buna benzer zikirle ilgili tarikat ehlinin kullandığı hadislerin yani çoğunun kaynağın yok olduğunu düşünen bu gözle bakan arkadaşlar lütfen biraz şöyle vicdanlı baksınlar. Yani onlar da bu hadis-i şerifi göreceklerdir. Bunun üzerine ne mana verilmesi gerekiyor? Nasıl mı? Ana, anlamaz, anlaşılması gerekiyor. Geçen e, defasında ben söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'in gerek hadis-i şerifin ve bu kültürün yani dini İslam dini özellikle de kültürün efendim, ezberden müteşekkil bir kültür değil. Çok yüksek seviyesi olan bir kültürden bahsediyoruz. Mantık dokusu çok yüksek. Hikmet ilmi çok yüksek. Dolayısıyla acaba ben bu kültüre doğru bir yetişme ve eğitime sahip miyim? bunu düşünmüyoruz. Herkes kendisini doğuştan dindar kabul edebilir. Ama dini bilgi ve donanıma sahip doğru anlayıp anlamadığımı düşünme durumundayız. Yani bunu düşünemeyiz. Yani diyemeyiz ki ya ben doğuştan herkesten üstünüm. Hayır. Onun için tahsil lazım. Üstün derken yani bilgi bakımında. O zaman ne yapacağız? Ben ne kadar biliyorumu, diğer arkadaşlarla diğer Müslümanlarla bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Konuştukça onlardaki iyi tarafı da alacağız. Sendeki iyi tarafı da onlar alacak. Herkes bir diğerine alışveriş yapıyorsa orada dövüş kavga niye olsun? Orada kibir enaniyet niye olsun? Çünkü paylaşımın olduğu yerde kibir ve enaniyet olmaz. Bencillik olmaz. İşte benim grubumdan, benim tarikatımdan, benim şunumdan, öbüler hepsi muhakkak yanlıştır. Olamaz. İşte bunlar tarikat tarikadan, tasvufadan işte bunlar mezhepliyeden meseps. Hepsi yanlıştır. Bu olmaz. Bunlardan uzak duralım sevgili kardeşlerim. Bütün Müslümanların, herkesin elinde güzel şeyler olabilir. Önce o güzelliklerin farkına varalım. Bazen sesi güzel insan vardı, takdir edelim. Bazen ilmi güzel olan insan, bazen de anlatım tarzı, beyan, tefsir, yorum, farkı çok bizden farklı olabilir. Çok da gidebilir. Türkçesi çok güzel arkadaşlar var. Ben onları dinledikçe mest oluyorum. Türkçesi çok güzel. Kalbi çok güzel kardeşlerimiz var. Çok mütevazi, Halim, Selim diğer insanlardan çok güzel. Yok içimde bir hasret oldu. Ya bu kadar olamaz. Bunu muhakkak şusunu var, var Hayır ya. Önce o anda hiç konuşma. Git başka şeyler meşgul Bir abdest al, bir namaz gün. Kalbin bozulmaya doğru yüz tut diyorsan, muhakkak ne yapacaksın? Kendinde çekidüze mi vereceksin? Muziplik olsun. Birkaç kelime. Belki söyleriz. Baktık kardeşimiz o muzipliği anlamıyor ya da ters yorumlayacak. O zaman sakın. Özür dile, Hemen geri çekin. Gerçek mümin böyledir. Bir örnek vereyim. Efendimiz Selman-ı Farisi sahabeden iki zenginin yanına veriyor. E, i̇ki zengin e, Selman-ı Farisi ile tabii ha diyor iyi bize hizmet et. Biz de işte ben, alacağımız şeyleri, parası biz ödeyelim. Birlikte yemek yiyecekler. Yemeği atvi getirirler. Ondan sonra da tabii o hizmet ediyor. E, Selman-ı Farisi onlardan daha yaşlı ama fakir onlara hizmet durumunda ee, ve Selman'ın Farisi'sinin hareketleriyle tavırlarıyla şununla bununla tenkit etmiyor başıyla. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyuyor ve sakın ha Selman'a Farisi e öyle davranmayın diyor. Sizin paranız var diye yarın bir günde sizi bu hale Allah sokabilir. Yani siz de fakir olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda birçok ayet-i kerimeler var. Yani ev, sizin sofranızda bir fakiri oturduysa, miskin oturduysa efendim şu olduysa, bu olduysa onları diyor evlatlarınızdan Ayırt etmeyin. Onlarla beraber aynı sofraya oturun. Sizin yediğinizden onlara da yedirin. Sizin giydiğinizden onlara da giydirin. Dindarlık böyle bir şeydir sevgili kardeşlerim. Çok bilgili olan dindar değildir. O sadece bilgilidir. Çok dindar olmak istiyorsanız birebir ne öğrendiysek onu uygulamak lazım. Onun için dinin boşla ilişkisi vardır. Borçlu olduğunu bilmeyen adam dindar Dindar olamaz. Adama para veriyorsun, ertesi gün inkar ediyor. Buna dindar der misiniz? <gülüyor> Bütün vücudundaki nimetleri görmek, duymak, efendim tat, bir güzelliği, sesi, endamı, yürümesi, işte güzelliği her ne katarsanız katın. Bunların her birini e, babasından, annesinden para ödeyerek mi aldı, satın aldı? Yok. Allah'ın onu meccanen verdi. E bunun yaratıcı kimdi? Bu nimetleri bana veren kimdi? Bunu buldun mu? İşte dini buldun. Dini tanıdın. E bunu bulmuyorsun. Ondan sonra geleneksen bunun üzerine düşünmüyorsun. Ondan sonra geleneksel bir bilgi sahibisin. Adın da sana bedavadan verilmiş. Nimetler bedavadan verilmiş. Ondan sonra da kalkıyorsun. Bunun üzerine hiçbir şey düşünmeden de onun en iyi mümin sen olduğunu düşünüyorsun. Birisinden kalem çalmayı, onun bunun efendim öğrendiklerini gelip burada anlatıp sonra da en dindar olmayı kendisi diyebilir beni en dindar olarak kabul etmiyorlar falan onun sırada üzülüyorsun öncelikle din konusunda dindar olma anlamının ne manaya geldiği konusunda kendimizi sorgulamak lazım bu açıdan Allah'ın yaratıcı olduğunu ve bütün nimetleri meccanem veren yaratıcının Allah olduğunu bizim ona şükran borç, borçlusu olduğumuzu onun için ibadetin farz olduğunu onun için efendim diğer farzları yapmamız gerektiği konusunda çok iyi bir düşünce sahibi olabiliyorsak bu düşünce bizi seve seve farzları, seve seve nafileyi, diğer ibadetleri yapmaya ve kalbimizde sürekli müteşekkir kılmaya yeter artar. Efendim Allah razı olsun. Şimdi uzatıyoruz ama kardeşimiz sürekli bizi konuşturmaya çalışıyor. bugünlük bu kadar olsun. Fazla da yorucu olmasın. Allah'a emanet olun. Sevgili kardeşim. selamünaleyküm.